94.9 Açık Radyo'dan hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Bilgi Çanık Hukuku programında ben Murat Lostar, Avniye Tansu yazık ki yine aramızda değil. Ama geçen hafta sözleştiğimiz gibi sevgili konuğumuz Vedat Gürer burada hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Geçen hafta bir konuya başlamış ama ne yazık ki bitirememiştik. E, Dronelar, e, insansız hava araçlarının e, iyi amaçla kullanmalarını yanı sıra e, bir taraftan da e, kötü amaçla, askeri amaçlarla kullanılıyor olması ve bunun e, Vedat Görer'in haklı bir şekilde yorumlaması ile önemli sıkıntılarından bir tanesi de bir tarafta ki saldırganla saldırgan e, cihazla değil saldırgan insanla yani drone'u kullanan drone'u programlayan belki de hı hı. kişiyle e, drone'un hedefi halindeki kurban diyelim ona da kurban arasındaki psikolojik bağın mesafe uzaması e, görsel temasın da ortadan kalkmasıyla uzaklaşması Kesinlikle. E, i̇ş buraya gelmişken benim aslında e, bu sabah konuşmak istediğim konuya devam etmek istediğim nokta biraz daha farklılaşıyor. Aslında söz konusu programlama e artık bir noktadan sonra e, saldırgan kişinin, pilotun, programlayıcının aslında ne yaptığını bilmez hale dönüşmesi sonucunu da doğurması riskini görüyorum. Kesinlikle. E, öyle ki e, bugün e, ben kişi olarak çok fazla bilgisayar oyun oynamayı sevmesem de, FPS dilen evet, bir first oyun, first person shooter, first birinci şey insan, yani birinci şahıs birinci şahıs olarak bir... ateş eden insan. Evet. Evet. Yani bu şu demek, siz aslında bir savaşçıyı yönetiyorsunuz bilgisayarınızın başında, zaman zaman yalnız, zaman evet. zaman bir müfrezenin parçası olarak evet. Birilerini ateş ediyorsunuz. Kesinlikle. Bunun türü olarak da işte bir uçak pilotu olabilirsiniz. Bunun türü olarak farklı şeylerde yapabilirsiniz Hı -hı. ve. İnsanlar o kadar iyi oyun oynamaya başladılar ki bu oyunları o kadar Kesinlikle. iyi o kadar başarılı oynamaya başladılar ki aslında çoğu askeri e, stratejist demeyelim çünkü bu daha taktisel bir şey ama çoğu taktisenden yani çoğu askerden belki de daha fazla farkındalar ne yapılması gerektiğini nasıl saklanması gerektiğini evet. hangi anda hangi silahın kullanılması gerektiğini. Peki Vedat Kürer hadi diyelim ki teknik olarak oldu yani evet. e, bu konudaki en iyi bir ee, ...pilotları... ...bir e, oyun yarışmasıymış... ...gibi bir yere topladılar... Kesinlikle. ...ki bunun online olarak yapılmasının... ...hiçbir sakıncası yok... yani daha fiziksel olarak bir yere toplanması gerekmiyor... ...ve hadi bakalım şu oyunu oynayın dediler... ...ve aslında oyun oynarken... ...pilotları karşı tarafında... ...gerçek düşmanların olduğu... ...gerçek bir e, savaş alanında... E, dronları programlayan olarak... ...kullandılar diyelim... Kesinlikle. ...bir bunun hukuksal... E, ...altyapısı hı hı. nasıl olur... İki bunun psikolojik altyapısı nasıl olur? Psikolojik sonucu nasıl olur farkına varılırsa? O, yani e, çok tabii bir kere öncelikle e, oyun benzetmesi çok doğru bir şey. Yani gerek bu first person shooter fee, e, e, oyunlarında gerek e, diğer MMO hani masif online player ve bu kalabalıkların oynamış olduğu oyunlarda dikkat edersen ortak bir nokta var. Şimdi buralarda e, öncelikle bir e, kendin bir yerlere geliyorsun bir seviyeye ulaştıktan sonra interaksiyon başka oyuncularla da yardımlaşmaya başlayabiliyorsun ve böylece senin e, bir tür ikincil kişiliğin bir tür avatar kişiliğin oluşuyor ve bu kişiliğini besliyorsun büyütüyorsun ona bir karakter veriyorsun hatta bazen bu kişilikler o kadar öne çıkıyor ki markaya dönüşebiliyor fatality gibi e, markalara dönüşebiliyor. Ee, ...keza bazı ürünler... ...o kadar öne çıkıyor ki... E, ...çocuklar yani milyarlarca çocuk... ...bu sefer artık konuştuğumuz bu oyunları oynayan... E, e, teknolojiyi zorlamaya başlıyorlar ve yeni veriler keşfediliyor. Hı hı. E, en son mesela bir tane controller bu e, yani ateş etme yani joystik'in modern versiyonlarından bir tanesi e, e, yasaklandı oyunlardan dediler bir dakikaya bu olduğunda karşıdaki hiçbir şansı yok. Çünkü kombolar var işte 16 tane programlıyorsun hı hı. tek tuşa bastığında şunların hepsini yapıyor gibi. Onlar da bu şimdi böyle yetişen bir nesil var. Dolayısıyla ne yapıyor bunlar? Oturuyor ...ekranın karşısında elinde bir tane kontrolür... ...yakında belki bir okul üstü gibi bir şey... ...gözünde Hı. bir kontrolür... Ee, ...belki çok daha yakında sadece düşünerek yapacak bunları... Ee, ...yarışmaya başlıyor... ...ve burada kim iyiyse öne çıkıyor... E ...bunlar yıllık toplantıları var... E ...oralarda birbirlerini tanıma şansı buluyorlar... ...şimdi bunu... ...birazcık modifiye ettiğiniz zaman bu oyunların hepsini... ...örneğin Battlefield diye bir tane oyun var... ...bilmiyorum sen oynamıyor musun? Yok ben ama. çok... Bilmiyorum. Yani bunu bir oynayanı iyi bilen birisi... ...oynarken seyretmeni tavsiye ediyorum... ...benim tüylerim diken diken oldu... Yani aynı izlenimi bu sene gördüm bu oyunu. Ben çok o kadar ölümcül oyunları sevmiyorum. Ben daha çok Eve Online gibi uzay Hı -hı. zamansal oyunları seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> elit o eski bir elit oyuncusu olarak yani elit'i hatırlayanlar bilirler. şimdi bu Battlefield'ı gördüm. O sırada bir kitap okuyordum. American Sniper diye. Hmm. Bu Türkçe'ye çevrileceği sanmıyorum bunu. Eğer Amerika'yı nefret etmemizi istiyorsa hemen birileri çevirsin bunu. Bir <gülüyor> Amerika'daki bir bu uzaktan ateş ederek öldüren e, Sniper'ın anılarını yazmış adam. Kaç tane insan öldürdüğünü, nasıl attığını. Bu şey Bak, mi? E, kitap. Mi? Yani yok ki yani, gerçek, gerçek. Gerçek kitap. Yani bir Amerikalı bir asker e, izin almış. Demiş ki isimleri falan fazla vermeyeceğim ama ben bu anılarımı yazmak istiyorum demiş. Ve yazmış isim, Yani çok önemli. Bir de danışman tabii biliyorsunuz tür insanlar tabii. çok öldürdüm danışma oluyorsun. Yani orada <gülüyor> mesela işte önceleri 1600 metreden bir tane öldürüşü var. Ondan sonra 2200 metreden <gülüyor> bir öldürüşü var. Ee, Tabi tar target seçmek e, problemi olduğu için o seçerken yaşamış olduğu ikilemler yüzünden e, başına gelenleri anlattığı bir kitap bu. E, yargılanmış birkaç kere e, fazla öldürüyorsun demişler. Kimse targı bulamazken ben hemen 3-4 tane buluyorum diyor falan adamın yani aralarda. Nasıl buluyorsun diyor. İşte belirli bir yaşı varsa gidiyorsa işte benim tr truplar yani askerlerimiz ilerlerken ona, ona doğru gelen bir... Ben açıdan görüyorum köşeden geliyor demek ki askerim de ilerliyor. O muhtemelen onlara saldıracak deyip takliye veriyorum diyor. Yani inanamazsın miden bulanıyor okurken. Tam o döneme denk geldi. Bu Battlefield'i oynayan bir çocuk bana gösterdi yani genç bir celikanlı. Ana savaşın ortasındayım yani birinci savaşın ortasındasın. 6-7 Küçük bir çatışma değil yani artık. Yok yani bombalar uçuyor falan işte şoförü öldürüyorsun arabaya biniyorsun. E, oradan düşman eşi geliyor. Düşman dediğim bu arada gene başka bir online player yani. E, ha, hep beraber bir sanal, sanal düşmana karşı yok. değilsin yani kırmızı kuvvetler ve mavi kuvvetler var. Aynen kırmızı ve mavi kuvvetler var. Sen birisini seçmişin o anda hangi taraftaysan o günkü senaryoya göre bir yerde bir şeyi savunuyorsun. 7-8 tane... E, ...ne bizim yedek karakterin var... ...hani seninle beraber çarpışan... E, ...artificial intelligence takım arkadaşların... ...onlar ölüyorlar, onları canlandırabiliyorsun falan... ...sonra dostların oluyor, online dostların... ...beraber işte takım kuruyorsunuz falan... ...şimdi e, çok e, aşırı gerçekçi geldi bana... ...yani hem... E, ...şimdi bu e, tabii ne yapıyor, desansitize ediyor... ...yani seni hissizleştiriyor artık... E, ...bu şimdi bütün bu drone kullanan... ...hani pilotlara geldiğimizde... ...bunlar hissiz insanlar olmuş... ...yani hmm. bu insanların hiçbirisi... ...o ekrandan o kadar çok kan fışkırıyor ki... ...yani sizin ekranınızda normalde günlük çalışma ekranınızda... ...fazla o kadar kan yok işte uçakta gidiyorduk... ...aşağıda bir paf dedik bomba attık, ...bir bulut oldu güzel kaydettim... ...şu saatte şu kadar bilmem ne... ...hedef sonucu için işte Ahmet'e gönderdim... ...John'a gönderdim o da sonraki postmortem ortam analizi yapar falan... Hı hı. ...şimdi böyle bir e, pozisyonda o size daha yumuşak bile gelebilir... ...yani çünkü çok daha sertini... E, ...çok daha duygularınızı etkileyecek olan şeyi e, zaten... Sanal olarak yaşıyorsunuz. Bu bence tehlikeli. Yani oyunlardaki bu şiddet hani çok belki isteniyor bilmiyorum neden istenir. Yani ben o oyunları sevememesiyle sebebi Doom diye bir oyun vardı. Yıllar önce çıkmıştı. Oh, Her köşede bir tane yaratığın kafasını uçuruyorsun falan. Yani o, o, o, o, o gün için bile çok kanlıydı. Şimdi bunun artık inanılmaz detaylı e, grafiklerini görmek. Hele hele o sniper programını bir merak ettim. Bir online sniper onun bir eleştirisini okudum. Yani ee, şey üç boyutlu gösteriyor falan insan röntgeni çekmiş gibi hani neresinden hmm. vurursan neden ölüyor gibi falan bir de anatomi öğreniyorsun yani. Yani, e, yani. şimdi bu tabii şeyler insanı çok e, fazlasıyla e, savaşa savaşın e, vahşetine ve e, insan öldürmeye ya yani bir insanın bir başka insanı öldürmesi e, öldürmemesi gerekir. Yani kutsal bir pakt var. Hani her ne kadar bu Cain and Abel hani <gülüyor> döneminden beri kardeşin öldürülmesi olarak bu insan tarihinin ilk suçu geçmişse de bir pakt var. İnsan insanı öldürmemeli. yani Neden? Biz çünkü akıllı bir türüz. Ama bu paktı biz bozuyoruz. Şimdi bugünlerde... Hep bozmuşuz. Hep bozmuşuz maalesef. Yani tarihimiz savaş tarihi. Evet. Ee, ama bunun yanında aklın da bir tarihi var. Yani bunu engellemeye çalışan da bir tarih var. Ee, şimdi ben tabii hukukçu olarak hep e, yani aklın galip gelmesini istiyorum. Bu tür savaşların yani isteyen ama bazı insanlar için savaş iyi bir şeymiş gibi e, Yani ama Bunu çok savunanlar da var. Ekonominin gelişmesi için, teknolojinin gelişmesi için... Sağlığın yani, gelişmesi için. Yani, yani değil mi? Evet mesela yani mengeleyi falan haklı görenler bile var yani. yani. O olmasaydı ne olur diye. Yani ama bu tabii e, yeni gelen teknoloji bunu insandaki bu vahşiyeti çok öne çıkarttığı için... ...arkadaki insan yani o drone'u kullanan birey artık e, hissiz yaptığının farkında değil... Ve ben işimi yapıyordum diyor. Şimdi bu, bu cevabı emin ol e, bütün o katliam yapan İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman subaylar da söylüyor. Ben işimi yapıyordum diyor. Yani hiçbir zaman o hissi e, hissetmedi orada insanları yok ettiğini. 7-8 milyon insan. Evet ama yani İkinci Dünya Savaşı'nda hani tırnak içinde işini yaptığını iddia edenler e, fiilen oradaydı. Fiilen ya tetiği çekendi ya da tetiği çeken mangaya evet. emri verendi. Evet. Şimdi artık o kadar bir kopukluk var ki hı hı. E, işini yapan artık işimi yapıyorum bile demeyecek belki bir sonraki benim haberim yoktu ki diyecek ben oyun oynuyordum. oyun oynuyordum çok doğru ve aslında oyun oynarken ben sadece ke keyfim için bilgisayarda puan kazanmak için bir şey yapıyordum oysa belki de o oyun arka tarafta e, bir e, sistemle aynen e, yani Gerçek bir drone'a bağlı ve o gerçek Kesinlikle. drone dünyanın en iyi oyuncuların komutları ışığında. Onlara bir taraftan yüksek puan verirken bir taraftan da o drone'ların mükemmel bir şekilde Kesinlikle. işlerini yapmalarını sağlıyor. Peki bu durumda hani ben işimi yapıyorum ama benim kişisel etiğim cevap verebiliyor. Sen, Senin de benim <gülüyor> verebildiğin gibi. Ama ben oyun oynuyordum Haberd haberdar değildim aslında bir insanı öldürdüğümden diyene ne diyeceğiz? Evet çok... Yani hiç, e, bu Enola Gay vardı bombayı atan hı hı. hani uçak e, Hiroshima'ya nükleer bombayı evet. atan. Onun pilotu mesela psikolojik bunalıma falan girmişti evet. hatırlıyorum. E, şimdi çünkü Filminde o, de bayağı bir işlemişti onu. Yani yaptığının farkına varınca. Evet. Şimdi tabii demek ki meselene militer açıdan bakarsak insanlara yaptığının farkında olmamalarını sağlamak. Bunun bir tane yöntemi niye insanı insanı öldürür? Çünkü emir altındadır. Yani gayet basit. Emrettiler öldürdüm dersiniz. Bu bir kendinize şey yapar. Dolayısıyla hep üste doğru gider sorumluluk. Hı hı. Yani en üstteki emretti, en alttaki öldürdü. Onun ne kabahati var gibi algılanır. Böylece vicdanınız hiç olmazsa sizi affetmeye başlayabilir. Tabii bu demek değil ki yani çünkü biliyorsun Vietnam'dan sonra milyonlarca kokain bağımlısı çıktı. <gülüyor> yani bir psikologlar iş yapar oldu. Şimdi bu insanın insanı öldürmesi hala bence en büyük travmalardan bir tanesi. Ama bu oyun şekline dönüştür Bir de bir öl alıyorsun. Aslında karşında öldürdüğün insan da değil. Hani orada bunu sana çünkü aradaki interface, aradaki arayüz başka bir şekilde yansıtabilir. Tabii ki. Yani e, oradaki uzaylıyı ha, öldürüyorsun. Aynen. Orada bir oyun var. İşte şu eve atacaksın, bomba alacaksın. Ben yani orada birisi bir yaratık ölüyor gibi. Şimdi böyle algılamalar da başladığında ee, ben e, bu mekanizma giderek mükemmelleşiyor Hı. olarak görüyorum. Yani, evet. E, Kullananların çok dikkatli olması gerekiyor. E, şiddetin sıradanlaşması oyun için olsa bile çok önemli. Yani aslında bunun e, şeyden bir farkı yok. Yani işte bilgisayarlar bu kadar günümüzde e, hayatın Hı. parçası olmadan önce, özellikle e, erkek çocuk evi veileri evet. benim gözüm, yani hani dışarıdan baktığımda iki ayrılıyordu çocuğuna oyuncak tabanca ve tüfek alanlar evet, ve güzel. almayanlar. Evet. Evet, Ama evet. artık bilgisayarla bu iş çok grileşmeye başladı. O kadar zor tabii, ki tabii. bunu bilgisayar yani neyin e, çocukta e, saldırganlığı, vahşeti sıradanlaştırdığını artık ayırt etmek çok zor. Çok doğru. Çok doğru. Bir müzik evet. arası verelim. Tamam. Devam <gülüyor> edelim. E, Dolap der big gang'den dinliyoruz. Smoke on the water. The sky. Bu parçadan bizim kadar keyif aldığınızı umuyoruz. Tümünü dinlemek isterseniz uzun bir parça olduğu için kesmek zorunda kaldık. Dolapları Big Gang'den Smoke on the Waters dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Avukat Vedat Görer'le birlikteyiz. E, dan başladık. E, daha sonra bunu oyunlara, oyunlardan droneları fark etmeden kullanmaya geldik. Ve tabii sonunda da ister istemez... Yeni jenerasyonda e, vahşetin, saldırının, e, silahın sıradanlaşmasına doğru ilerledik. Evet. Aslında bu şarkı çok güzel e, oturdu bir yerde. Evet. Yani Eski ve bir e, rak parçasını böyle Alaturk'alaşmış olması da e, sonuçta. Bu teknolojinin ileride Alaturk'alaşabileceğini de biraz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> düşündürtmüyor değil bana. Yani. Evet, e, e, hani drone teknolojisi... E, Türkleşirse ne olur? Evet. Bambaşka bir tabii <gülüyor> saçma konusu. Eee da işte Türkler uzayda tiplemesi bir anda aklıma geldi. Evet. evet yani ee, tabii işin e, hani hep e, yumuşak tarafına da bakmak lazım. Bu e, bilinç çok önemli bir şey. Yani biz e, bu kadar yüksek teknolojiler insana saldırırken e, güvendiğimiz bir şeyler olması lazım. Onun için de e, buralarda sivil toplum örgütlerine çok büyük görevler düşüyor. Yani bu farkındalığı arttırmak, bu tür aletlerin kullanımı sırasındaki olanlardan haberdar etmek en azından Hı -hı. insanları. Yani gene e, büyük sorumluluk e, bence şu anda hani... Bundan etkilenen az gelişmiş ülkeler pek bir şey yapamıyorlar ama hala bu ülke, bu teknoloji yaratan ülkenin sağduyulu insanlarına sesleniyorum <gülüyor> <gülüyor> diyeyim. Yani öyle bir e, umudum var yani yani hani umudunu kırmak istemiyorum Vedat ama hani bir taraftan da baktığım zaman şeyi görüyorum. Hani işte bundan 10 işte sene kadar önce konuştuğumuz globalleşme denen konu evet. beraberinde genel olarak bir Azınlığın bireyselleşmesi ve evet. e, azınlığın gruplaşmasının ortadan kalkması ve büyüklerin bir şekilde satın alarak, birleşerek, büyüyerek Kişinlikle. daha büyük... Çok çok çok ...hani korporatı, büyük kurumları oluşturması şeyine geliyor. Artık bugün evet. o kadar ki yani hani sivil toplum kuruluşları gördüğüm kadarıyla e, bu kurumsal büyümenin, kurumsal birleşmenin ve devleşmenin e, takip etmiyorlar maalesef. Yani maalesef. hani işte ama e, paraya alıştılar. Onlar evet. kaynaklarını şu anda bu kurumlardan alıyor çünkü. Evet ama çok küçük küçük ve parça parça alıyorlar. Evet. Bunun farkında değiller. Yani işte evet. bundan 20 yıl kadar önce ne bileyim buzdolabı üreten 30 tane marka varsa Hı. teknolojinin gelişmesiyle bu sayının artmasını Hı. bekleriz. Bugün şu anda buzdolabı üreten işte 5 tane ana marka var. Şey ana kurum var. Evet. Ha bunlar yine 30 tane, 40 tane farklı markayımmış gibi şey. satıyorlar ama. Evet. Aslında güzel. sayı çok azaldı. Hatta bir şey daha söyleyeyim Lütfen. burada. Bir bunun milli seviyesi vardır, bir de uluslararası seviyesi vardır. Şimdi ulus milli seviyede rekabeti var sayabilirsiniz. Sanki ben işte 3 oyuncu var, 20 oyuncu var e, markette diye. Ama uluslararası markete ulaşamadığınız için şimdi belirsizlik orada. Şu anda dünyadaki en önemli olaylardan biri hani hukuk açısından, regülatör hukuk açısından baktığınızda international sahadaki mergerlar, birleşmeler ve bunların yaratmış olduğu yerel küçük pazarlardaki rekabet yok edilmesi ve fiyatların istenildiği gibi oynanabilmesi hı hı. gerçeği. Şimdi bu uluslararası sahayı regüle eden hiçbir düzen olmadığı için. Ve şu anda olamayacağı için göründüğü. Yani böyle. şöyle orada güç çarpışıyor açıkçası. Tabii. Orada nasıl çarpışılıyor? Şöyle oluyor. Örneğin Amerika gibi büyük ve zengin bir ülke. Bunu istihbaratıyla böyle bir şey öğrendiği zaman dönüyor benim halkıma bunu yapamazsın diyor. Mesela hı hı. ve Dolayısıyla bunu bildiğiniz için siz hani bazı halkları rahat bırakarak istediğiniz gibi dünyada biliyorsunuz. Hatta bunu ben bir adım daha ileriye götüreyim. Yani bu hani eskiden Marksist dönemin tabiriyle üretim araçlarının mülkiyeti denir geçerdi yani. Şimdi öyle bir şey yok onlar hani hikaye yani. Çok daha kompleks dolayısıyla bu basitleştirilmiş örnekler tehlikeli bile olmaya başladı bence. Fikrin kendisini analiz etmek gerekiyor. Uluslararası regülatör olmadığı için buradan kaçabilen bu insanlar, bu gruplar artık plutark diyorum bunlara, e, oligarkın <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani bir, bir, bir, bir, birkaç bin kişi dünyanın Tabii. bütün e, ekonomisini kontrol etmeye başladı aslında. Sadece teknoloji de değil. Yani bugün tarımda da yani sonuçta Tabiica... baktığınız zaman tohum üreten şirket sayısı kaç tane kaldı? Yani 3, 2'si de halka açık değildir. Yani e, hani, <gülüyor> ve e, ve bunların hani bunları konuştuğunuz zaman hani öldürülme tehlikeniz vardır diyebilirim. O kadar e, ciddi e, operasyonlar olan şirketlerdir. Her yerde böyle monopoller görüyorsunuz. Bir tarafta örneğin e, tahıl e, ticaretini tutmuş olan adı bile duyulmamış İsviçre firması. Ama kimden oluşuyor bilmiyoruz. İşte 7-7 o, o tane avukat birilerini temsil ediyor. Oradan bir, katın, bir kat daha ileriye gidemiyorsunuz. Kim bu efendim bunlar yılda 450 milyar dolarlık iş yaparlar. Adı ne bilmiyoruz işte. Kim sahibi bilmiyoruz. Bunun gibi güçler oluşmuş durumda. E, bu tür güçleri tabii ki e, yok etmek değil ama e, ülkenizi etkilemesini engellemek mümkün değil. Yani bunu ben hani, çok da abartmadan söyleyebilirim. E, biz e, ödeyen sınıftayız. Yani e Türkiye bunun bedelini maalesef ödüyor. Yani bu monopollerden çok ciddi etkin. Bunlar bizi tehdit eder, ilaç satar, tehdit eder, tohum satar. Yani ve hepsini de kabul etmek zorundasınız. Ama bir tanınmış olan size bir e, milli e, argüman üretme sahanız var. Buralarda en büyük erkeksizsiniz gibi davranabilirsiniz yani. ama evet, yani... o da kendinizi iyi hissedersiniz. <gülüyor> yani öyle bir moral e, sahası veriyorlar. Hani Coca-Cola'nın oh bölümü gibi. <gülüyor> Eski sanat. <gülüyor> <gülüyor> ama bu işkence tabii ki maalesef. Maalesef yani dünyayı sömürmek üzerine kurulu korkunç bir zenginleşme oluşuyor. Bu arada tabii ki yumuşatabilmek için de sivil toplum örgütlerine ihtiyaçları olduğundan bakıyorsunuz hepsi birer sivil toplum havarisi kesilmiş durumda. Ben en büyük ayak kırıklığını yine bundan 15 yıl önce sanıyorum şeyde fark etmiştim işte Greenpeace işte yani. çevre konusunda en duyarlı <gülüyor> örgütlerden bir tanesi en büyük tedarikçisi... Yani ya şeldir ya eksondur mu? İşte bravo yani. ben söylemek <gülüyor> istemedim onlardan bir tanesi Yani, yani. E, çok tabii e, bir taraftan diyorsunuz ki ya bu çok danışıklı bir dövüş. Hani buna böyle bir deli dumrul gibi e, aykırı davranmak istiyor insan. Hı -hı. Genlerde var yani. <gülüyor> ama öbür taraftan bir de realite dayatıyor size. Bence önemli olan bu uluslararası, uluslararası seviyeye yükselmiş olan monopol anlayışları deşifre edebilmek. O da ülke regülatörlerinin bir arada olmasını gerektiriyor. Yani evet. ben Almanya'dakini bileceğim, Almanya bendekini bilecek. Böylece bizim iç marketimizin kimler ne yapıyor, oralardan çıkartmaya çalışıyor. İşte bu da STK'ların da işte az önce bahsettiğimiz İsviçre'li kurumlar gibi Hı -hı. böyle bir araya gelmesi. Kesinlikle. Ve global, büyük, iyi opera eden... Çünkü ve bunu yaparken de işte hı hı. bunun dünyadaki genel merkezi hangi ülkedeyse onun yararını gözeten değil bütünü hakkındaki şey yani biraz daha işte oligarşik oligarşik bir evet. yaklaşımı tanımayan bir STK silsilesine ihtiyaç var. Ama en azından Türkiye'deki kanunların buna izin vermediğini de biliyoruz. Maalesef. Yani zaten bizim ülkemiz giderek bir ara işte tam dedik ki Avrupa'ya giriyoruz falan diye. Hani bu hükümet öyle bir özgürlük söylemiyle gelmişti. Yani oradan nereye döndüğünüze bakıyorsunuz. Hani durak geldi tramvaydan indiler mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Noktasına doğru gelmiş oluyor. Herhalde tramvaydan indiler diye düşünüyorum artık yani. <gülüyor> e, bu da son söz olsun Peki. bu haftalık. E, hepinize iyi bir hafta diliyoruz. İyi